181. Mektup Bu mektup, mübarek oğlu Meyyan Muhammed Sadık Hazretleri'ne yazılmıştır. Sualine cevaptır. Akıllı oğlu Muhammed Sadık soruyor. Sual, evliyadan bir kısmını Allahu Teala'ya yakınlık derecelerinin aşağısında görüyorum. Halbuki bunlar züht, tevekkül, sabır ve rıza makamlarının yüksek derecelerindendir. Bir kısmını da yakınlık mertebelerinin yüksek derecelerinde görüyorum. Halbuki bunlar züt ve tevekkül gibi makamların aşağı derecelerindendir. Bu makamların yüksek olması yakinin fazla olmasına bağlıdır. Yakinin fazla olmasından yakınlık da artar. Acaba biz mi yanlış görüyoruz yoksa bu makamların yüksekliği yakınlıktan başka bir şeye mi bağlıdır? Cevap Bu makamların yüksekliği yakın olmaya bağlıdır. Çok yakın olmanın yakini fazla olur. Keşfiniz de doğrudur. Yakın olan latifelerin en latifidir, yakini çok olan da bu latifelerdir. Bu makamların yüksekliği yakininin çokluğuna bağlı olduğundan o da bu latifelere nasip olur. Bir büyük veli çok yakın olmadığı halde latifelerin en latifinin makamlarından birinde bulunabilir ve latifelerin en koyusuna inmemiş olabilir. Bu makamdayken Yakınlığı çok olan ve en koyu latifeye, yani maddeden yapılmış beden latifesine inmiş olan bir veliden üstün olur. Çünkü beden latifesinde o yakınlık olmadığı için yakin hasıl olmamıştır. Bunun için o makamlar niçin üstün olur? Bu latifeye dönüp inen bir veli bu latifeye bağlı kalır. Önce başka latifelerde hasıl olmuş olan yakinler örtülür. Beden latifesine inmeyen veli böyle değildir. Bu en latif olan latifeye bağlıdır. Çok yakındır ve yakini de çoktur ve örtülmemiştir. Bu makamlarda bulunan en yüksek en üstün olur. Geri dönmüş olan çok yakındır ve yakini de çok olduğu gibi makamları da yüksektir. Fakat bunun yüksekliği örtülüdür. İnsanlara faydalı olmak için ve kendisinden istifade olunmak için onlar gibi olmuştur. Onlar gibi görünmektedir. Bu makam peygamberlere mahsustur. Bunun için İbrahim aleyhisselam kalbinin itminan bulmasını istedi ve yakin hasıl etmesi için herkes gibi göze görmeye muhtaç oldu. Üzeyir aleyhisselam da buna benzer söyledi. Geri dönmeyense kendi yakinini bildirerek perdeler kalksa yakinim artmaz dedi. Hazreti Ali'nin söylediği denilen bu söz eğer doğruysa geri dönmeden önce söylemiştir. Çünkü geri döndükten sonra yakin elde etmek için herkes gibi o da deliyle muhtaç olur. Bu fakirin geri dönmeden önce inanılması lazım gelen şeyler meydandaydı. O bilgilere yakinim, duygu organlarımla anladıklarımdan daha çoktu. Fakat geri döndükten sonra o yakin örtüldü. Herkes gibi delillere ispat etmeye muhtaç oldum. Farisi'nin dediği gibi, yetiştirdikleri gibi yürüyoruz ve selam. 182. Mektup bu mektup Molla salih Kurabiye Kulabi'ye yazılmıştır. Vesveselerden şikayet eden sahabiye karşı buyurulan hadis-i şerif açıklanmaktadır. Birkaç kişi oturmuştuk. Vesvese ve kuruntu üzerinde konuşuluyordu. Bu arada bir hadis-i şerif okundu. Ashab-ı kiramdan birkaçı kötü düşüncelerden vesveselerden şikayet etmişti. Resulullah aleyhissalatü vesselam bunlara, ''Bu vesveseler imanın olgun olmasındandır.'' buyurmuştu. Bu hadisi şerifin manasını düşünürken hatırıma şöyle geldi: İmanın olgun olması, yakinin çok olmasındandır. Yakinin çok olması da çok yakın olanlardandır. Kalp ve üstündeki latifeler Allahu Teala'ya ne kadar çok yakın olursa, iman ve yakin de çok olur. Bedene bağlılık da o kadar az olur. Bu zaman bedene vesveseler çok gelir. Uygun olmayan vesveseler hasıl olur. Görülüyor ki. Kötü vesveselerin gelmesine sebep imanın kamil olmasıdır. Nihayette olanlarda uygunsuz vesveseler ne kadar çok olursa imanın o kadar çok olgun olduğunu gösterir. Çünkü imanı kamil olunca latifelerin en latifeleri bedenden o kadar çok sıyrılır. Sıyrıldıkça bağları gevşedikçe beden boşalır. Bulanmaya kararmaya başlar. Böylece kötü düşünceler vesveseler artar. Başlangıçta ve yolda olanlar böyle değildir. Bunların besbeseleri zararlıdır, zehirdir. Kalp, ruh hastalıklarını artırır. Bunu iyi anlamak lazım. Bu bilgiler biz fakirlerin ince bilgilerindendir. Allahu Teala doğru yolda olanlara ve Muhammed Aleyhisselam'ın izinden gidenlere selamet versin. Gel kardeşim, inkar etme, kıl insaf, kıymeti ömrünü eyleme israf. Kalbini, nefsin arzusundan koru, dışın gibi için dahi olsun saf. 183. Mektup Bu mektup Molla Masumi Kabili'ye yazılmıştır. Nasihat vermektedir. Allahu Teala Muhammed Mustafa'nın nurlu yolunda ilerlemek nasip etsin. bütün kendine bağlasın. Çeşitli bağlılıkların ve dağınık düşüncelerin kaplamasını, kalbimizin büyükleri olan bağlılığını gevşetmez sanıyorum. Siz yine düşüncelerinizin dağılmasını önlemeye çalışınız. Böylece kalbe sirayet etmelerini önlemiş olursunuz. Matluba kavuşmayı durduramasınlar. Dünyanın ve dünyada olanların ne kıymetleri vardır ki insan bunları ele geçirmek için kıymetli ömrünü tüketmiş olsun. Halinizi bildiriniz. Gaflet uykusu ne zamana kadar sürecek? Farisi'nin dediği gibi, ''Ey insan! Evin, tarlan, baksana zindan olmuş. Ardından koştukların hep sana düşmanı olmuş. Ölmeden önce ahirete yarayan bir şey yaparsan ne güzel.'' Yoksa işin haraptır. Kalbini temizleyecek şeylerin kıymetini bilmeli. Bunları yapmayı engelleyenlerin düşman olduğunu anlamalı. Yine Farisi'nin dediği gibi. Allah sevgisinden başka her ne güzelse, zehirdir canına billah, şeker olsa. Resulün vazifesi ancak haber vermektir ve selam. 184. Mektup Bu mektup kılınculah'a yazılmıştır. Peygamberlerin Efendisi'ne sallallahu aleyhi ve selleme uymayı övmektedir. Sevgili ve akıllı oğlumun kıymetli mektubu geldi. Sevgi ve saygıyla yazılmış olduğu anlaşılarak bizi sevindirdi. Allahu Teala size razı olduğu işleri yapmak nasip eylesin. Yavrum, kıyamette işe yarayacak olan şey, İslamiyet'in sahibinin gösterdiği yolda yürümektir. Haller, kendinden geçmeler, ilimler, marifetler, işaretler ve kerametler, bu yoldayken hasıl olurlarsa çok iyidir ve büyük nimetlerdir. Bu yoldan sapıkken hasıl olurlarsa haraplıktır, istidraçtır, felakete sebep olur. Tasavvuf büyüklerinden Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerini Kıddisesi Ruhu öldükten sonra rüyada gördüler. Nasılsın diye sordular. Cüneyt Hazretleri cevap olarak buyurdu ki, ''İlim marifet dolu sözlerimin hiç faydası olmadı. İşaretleri, kıymetleri, bilgileri bana yaramadı.'' Bir gece yarası kıldığım iki rekat namaz imdadıma yetişti. Her şeyden önce Muhammed Aleyhisselam'a ve onun dört halifesine uymak lazımdır. Sözlerde, işlerde ve inanmakta İslamiyet'ten ayrılmamaya çok dikkat etmeli. Bunlara uymak berekettir. Yani hep iyiliklere kavuşturur. İslamiyet'ten ayrılmaksa insanı utandırır ve felakete götürür. Gönderdiğiniz kitabın birkaç yerini okudum. İyi göründü. Fakat kitap yazmadan önce yapılacak daha mühim işler var. Önce onları yapmak daha uygun ve daha iyi olur ve selam. 185. mektup Bu mektup Mansuri Arab'a yazılmıştır. Kalbin selameti bildirilmektedir. Allahu Teala sizi Muhammed Aleyhisselam'ın ismiyeti yolunda bulundursun. Bütün kuvvetinize Allahu Teala'nın rızasına kavuşmak için çalışmanızı nasip eylesin. Bize ve size lazım olan şey kalbi Allah'tan başka şeylere düşkün olmaktan kurtarmaktır. Kalbin bu kurtuluşu da Allahu Teala'dan başka hiçbir şeyi düşünmemekte olur. Bir insan eğer bin sene yaşamış olsa kalbinden hiçbir şey geçmez. Çünkü kalp Allahu Teala'dan başka her şeyi unutmuştur. Farisi'nin dediği gibi iş budur. Bundan başka her şey hiçtir. Mevlana Fazıl Serhendi hizmetinizde bulunmaktadır. Babası Serhend'tedir. İhtiyar halinde oğlunu görmek de sevinmek istiyor. Buna kavuşabilmesi için bu fakiri aracı yapmaktadır. Emirsizindir. Daha doğrusu her şey Allahu Teala'nın emrindedir ve selam. Buna fani dünya derler. Durmayıp taim döner. Adem bir fenerdir. Nihayet bir gün söner. <gülüyor>